624 numaralı konu, Hz. Ebu Bekir'in Allah korkusundan bir kuşa söyledikleri, evet, Hz. Ebu Bekir bir gün ağaç dalına konmuş bir kuş görerek şunları söyledi, ey kuş, ne mutlu sana, Allah'a yemin ederim ki, ben de senin gibi olup ağaçlara konmayı ne kadar isterdim. Sen ki ağaçların meyvesinden yiyip oradan oraya uçuyorsun, ne hesabın ve ne de azabın var, yemin ederim ki bir yol kenarındaki ağaç olmayı ne kadar isterdim, yanımdan geçip gitmekte olan develer beni yiyip sonra da dışkı olarak çıkaraydı, yeter ki insanoğlu olmayaydım, Hazreti Ebubekir bir gün bir serçeyi uzun uzun seyrederek şunları söyledi, ey serçe, ne mutlu sana, meyvelerden yiyor, ağaçtan ağaca uçuyorsun, ne hesabın var, ne de azabın, Allah'a yemin ederim ki ben de bir koç olmayayım, çok isterdim, sahiplerim beni besleyip, semizlendiğimde de keseler, bir kısmımla kızartmalar yapıp geri kalanımı da kavurma haline getirelerdi, sonra beni yeyip lağama atılan bir pislik olarak çıkaralardı, keşke bir insan olarak yaratılmış olmayaydım, Hazreti Ebubekir bir gün şöyle demiştir, isterdim ki mümin bir kulun vücudunda bir bir kıl olaydım, Hazreti Ömer şunları söylemiştir, keşke bir koç olsaydım, sahiplerim beni beslerler ve semirtirler, sonra da ziyaretlerine gelen bazı dostlarım, tostları için keserlerdi, böylece de etimden bir kısmını kızartıp geri kalanını kavurma halinde saklayalar ve yedikten sonra da pislik olarak çıkaralardı da beşer olmasaydım.